Kamusta güreşteyiz. Merhabalar. Ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kamusumuzda güreşmeye devam ediyoruz. Ee, bu hafta i harfindeyiz. İ harfinde de ikiyi ele alacağız. Ele alacağız kelimemiz iki. Sevgili dinleyiciler biz iki ile ilgili konuşurken Kerem'le şöyle bir şey fark ettik. bu iki e, çok fazla karşımıza çıkıyor. Biri mi, iki mi, üçü mü seçelim dedik. Bunların üçü de çok karşımıza çıkıyor. E, i̇ki de e, bir benzerlik ve uyumla ilgili ikililer var. Hı hı. E, bir ikilemlere düşme bazında e, ele alınabilir sözcük. Bir de tezatlar, zıtlıklar var. Evet, öyle bir kategori, kategorizasyon yapabiliriz değil mi? Evet, böyle e, adım adım önce benzerlik ve uyuma baktık ve e, ne yazık ki diyeyim. E, ben Nezarlık ve uyum adına daha az şey bulduk. Zıtlık adına daha fazla şey var. Aslında belki biraz daha kafa yorsaydık. Belki biraz daha çalışsaydık, Belki bir şeyler daha çıkardı ama. Valla ama, ama öbürleri. Zıtlık, daha, daha baskın evet, doğru diyor böyle ki Böyle bir yani. sıkı... Bir de iki beni çok şaşırttı bir yandan da. Acaba hani bulabilir miyiz bir şeyler düşündüklerimiz ettiklerimiz vesaire diye ama. Ama öyle olmadı işte değil mi? Çok evet, böyle zenginlik konuymuş aslında. Bayağı zenginmiş. Şimdi iki de e, tabii akla e, aşk, birliktelikler, evlilik... ...gelebilir. Hı hı. Ee, i̇nsan bir benzerini... ...ya da birlikte yaşayabileceği... ...mutlu olacağı kişiyi bulurken... ...bir ikinciyi e, arıyor... Evet. ...buluyor... Hı hı. Ee, ...ya da belli kurallarla evleniyor... ...evlilikse söz konusu... <gülüyor> ...fakat bu da benzerlik ve uyumdan... E, ...pek çok zaman... E, ...kavgaya, uyumsuzluğa... ...boşanmaya gidebilen... Evet. E, Hatta bazen ölümlere gidebilen sonuçları da beraberinde getiriyor. Sahnede uyum oluyor sanırım ama ikililerde değil mi? Sahnede evet. Ee, doğru söylüyorsun. Sonra deyimlerden iki çıplak bir hamama yakışır. Var. Hmm. E, fakat bu da aslında olmaz. İki çıplak bir hamamda olmaz. Birinin bir parçacık bir maddiyata olmalı ki önce bir evlenip ev kursunlar gibi gene o kadar benzemenin iyi olmayacağı sonucuna getiriyor. Şey var Alevilik, Bektaşlik'te var. E, bir de, deyimden bahsediyor. Simge, simgeler sözünde sak korkmaz. İkisi bir gömleğin yakasından baş göstermek Burada işte Alevilik Bektaşlilik inancı, inancında Hz. Muhammed ile Hz. Ali aynı candan, aynı ruhtan, aynı kandan, aynı etten, aynı kemikten olması e, hikayesinden doluyor. Hmm. Bu da hani önemseniyor bildiğim kadarıyla Alevilik'te. Ee, yani burada tam bir benzerlik uyum evet. var. Evet. Uyumda e, da gene bazı e, deyimler e, karşımıza çıktı. İki ah, ahbap çavuşlar var. Hı hı. E, i̇ki gönül bir olursa samanlık seyran olur var. Bu aslında iki çıplak bir hamama yakışırla zıtlık barındırıyor. Hı hı. E, biz e, sofrada neler uyumluya bir baktık Kerem'le bir sürü ikili çıktı daha çok bir Türk ağız tadıyla baktık ama neler e, çıktı kerem <gülüyor> rakı balık çıktı tabii o uyumu anlamak için mecburen değil mi evet yani sonra tartıştık da bu uyum hani herkes için Kabul ettiği bir şey mi yoksa tartışılır mı falan diye ama. Tartışılıyor genellikle. İşte rakıyla balık özellikle değil mi? Mesela hani işte rakı balıkla yeniyor mu yenmiyor mu bazıları pek sevmez. Daha çok hele bu bir de balıkla limon tartışma konusudur. Limon sıkılır sıkılmaz, hmm, sıkılmaz. ikililer. Hmm. İşte hazır bu tür sofralardan bahsetmişken böyle kavunla peynir. <Gülüyor> ee, biraz Evet o evet biraz daha belki batı hmm. şeyli ama hatta patates ketçap. Hı hı. Çayla simit oh, o çok Simitle güzeldi. peynir Efendim başka ne var kahveyle lokum Karnımızdaş değil ama Değil ama daha falan böyle bir sıralamada yaptık Sonra pilavla Kimi kuru fasulye kimi nohut der Ama bunlar böyle meşhur ikililer ee, Kötü alışkanlıkları eklerler, Üçlerler bazen kuru ha, fasulye, e, doğru. Pilav, turşu, Ama mi? bizim ikide ya o yüzden kaldık Rahmetli Cevit'in çok sevdiği Bir üçlü Evet Çayla sigara, kahveyle sigara gibi e, hmm. kötü alışkanlıklara teşvik etmeyelim. Ama ağız tadının da tartışılır bir şey olduğunu söyleyerek hmm. aslında ikinin e, tam olarak sözlük karşılığı olan, rakam olan ikiye varıyoruz. Rakamda ben hemen gireyim araya istersen. Semberler Sözlüğü'nde e, ilginç bir Larus'un bir, bir, bir başlık var, Pisagor ...Pisagor tarikatı diye bir şey var işte. Şu ee, matematikçi. Evet, evet, meşhur matematikçi. Yunan matematik hani, kurucularından. Ee, burada e, Pisagor tarikatına göre... E, ...bu iki sayısı belirsizlik, eksiklik ve uyumsuzluk anlamı taşıyormuş. Hmm. E, bu sayı maddeyi temsil ediyor. Oysa ki birlik ilahidir gibi bir açıklamada bulunmuşlar. E, Pisagor tarikatında bir sayı kültü söz konusu... Ee, hani bu müthiş harmoninin e, bir tesadüfe bağlı olmadığını düşünüyorlar. Bu evcet hesabı gibi. Hı -hı. Evet. Dolayısıyla ikinin böyle bir olumsuz bir olumsuz karşılığı. karşılığı var. Evet. Aslında aklıma şeyi getirdi. Bu sen sonra daha ayrıntılı değineceksin belki ama Hı -hı. dinde de bir e, Tanrı ile için teklik birlik Allah kavramı ile ilgili e, çok olumlu görülen bir rakamken. Bahsetmişken iki, bahsedelim işte evet ya getirir, yani tam dediğin gibi aslında yani işte birlikten sonra çıktı için. Yani birden sonra gelen rakam olduğu için dinde pek hani ikilik iki kavramı ...pek hani böyle tercih edilen bir şey değil... ...özellikle tek tanrıcı dinlerde... ...makbul değil diyorsun... Hı -hı. Evet. <gülüyor> Gene rakamdan yola çıktığımızda ikizler geliyor aklımıza tabii. Hı hı. Ee, i̇kizler zaten birbirlerine çok da benziyorlar. O benzerlik başlığında da anılıyorlar. Fakat e, biz bu sınıflamayı yaparken Kerem'le şunu gördük. Her ne kadar dört başlığa ayırdıysak da hani uyumla benzerlik birbirine yakın, işte ikilikle zıtlık birbirine yakın. Ama e, aslında bunlar hep birbirlerinin içine giriyorlar birbirleri oluyorlar, değişiyorlar. Biri aynı zamanda mesela ikizler burcu zıtlık da içeriyor. Tabi. Ee, yani birbirine benzemeyen insanı şaşırtan farklı davranışlar gösteren kişiler olarak ikizler burcu nitelendiriliyor. Birbirine Sen bir şey vardı ikizler. İkizlerle. Evet, e, ha, Biraz mitolojide hı. hani ikizlerden bahsetmek istiyorum. Ikizler burcunun hani o oluşum temsil eden iki tanı var. Dioskurlar, Bunlar meşhur ikizler. Bu batı kültürünün mükemmel uyumunu temsil ediyor. Hı. Bunlar Kastor ve Dioskur. Hikaye güzel. E, Tanrı Çaleda kuğu kılığına giriyor ve Tanrı Zeus'la birleşiyor ve iki yumurta doğuruyor. E, bunlardan da Kastor ve Dioskur oluşuyor. Bu ikizler Burcu'nu temsil ediyormuş dediğim gibi. Oyun. Bir de denizcilerin de tercih ettiği tanrılarmış. Bir de Tarihte Roma'nın kuruluşunda hani ikizler var meşhur. Hmm, Romulus'la Remus. Romulus'la Remus. Ha Remus ee, muymuş? Remus'muş evet. Tanrı Mars'ın ve Alba Kralı'nın kızı Rea'nın e, ikizleri bunlar. Ancak bunların arasında hani bir anlaşmamazlık hatta bir nefret durumu söz konusu. E, zıtlığa da hani giriyor bir yandan vardığımız kelimeler anlamında. Romulus Remus'u öldürüyor. Hmm, aynı Habil-Kabil hikayesi gibi. Benzer evet. Bir de peş sırada Edebi şehir Roma kuruluyor. Hmm, evet. Edebi dedim yalnız. Evet. E e Ebedi. Ebedi evet. Her hafta bir yanlışım var. Bir... <gülüyor> İstikrar iyidir desem <gülüyor> olmayacak. <gülüyor> Bu hafta iki, iki yanlış yapabilirim. Efendim e affola ara ara yapıyoruzdur her insan gibi. Şimdi başka gene rakamla ilgili ne var? İki dinle bir işit, iki ölç bir biç gibi deyimlerimiz var. Aslında Simgeler sözünde birkaç ilginç şey daha var onları da söyleyeyim mi? Ha tabii söyle. Ben Mesela bunu... yine bizim çok sık sık hani başvurduğumuz simgeler sözünde Esat Korkmaz'ın kötülük tanrısı var. Zerdüştük'te Ehrimen. Hayır, o her, her hafta, hafta bize de Ehrimen hafta var, çok, çok kayranmışız gibi. Bir arada Demirel var. Ehrimen tarafından <gülüyor> görevlendirdiğine inanılan gecik. Sürücü ve sonla adlarımdaki şeytanlar isimlendiren sayımış. Hmm. Hmm, evet. Ne bu tek Bayağı. tekvinde var tekvindeki yaratılış öykülerinde korkunç gulyabanileri ve yolcuları rahatsız eden, zarar verici ruhları denetleyici cinsiyet ve kötülüğün sayısı. Iki. Hep bir olumsuzluk yükleniyor bu ikiye de Evet bir başta bahsettiğimiz bu şey de var Tabii Hristiyan kilisesine göre ilk iyilikten sapmayı simgeleyen sayı aynı zamanda dini olarak da hani ha. Dedim ya tek tanrı dinlerde pek hani e, bir, bir tanrıyı e, hepsim simgelediği için Evet bir de Uranüs'ün simgesi, simgesiymiş bu Gezegen As, olan astrolojide, Evet ha. Öyle. Evet, Bunlar rakamla ilgili. Ben deyimleri söyledim. Ee, i̇ki karpuz bir koltuğa sığmazı da ekleyebiliriz. O, Ana, şu Çin folklarında aynı gece iki kez sevişmek manasında bir deyim o güzel. İki ha. kere çiçek açmak. Ha, demiştin, evet. Çok şairane ee, hmm. bir deyim. Başka ne var? İkinci bahar var. Hayatın ikinci baharı. İkinci bir şans var. Tam hmm. rakamla ilgili şeyler. Ee, bir de sadece iki değil tabii ama... E, Padişahlarımız ve batıdaki Batı'da Krallarda da, var, da böyle İkinci Mehmet, İkinci Selim, İkinci Mehmet İkinci Henry, İkinci Ferdinand. Ferdinand Yani üçleri dörtleri de var Ama sürekli aile geleneğinden gelen Ataların adlarını koymaktan Bir, bir de kalmamışlar bir Onlar ikiye Hı -hı. evliyorlar Altıya kadar falan var Altıncı Mehmet var galiba Evet. Altıncı Ay, Murat abi. var mı? Yok Oysa mu? padişah sayısı da o kadar çok değil Toplamda bakarsan ama otuzu varıyor mu? Başka ne var? Tabi kötü şeyleri hemen düşünüyoruz. İki tane büyük dünya savaşı var. Bir de ikinci dünya savaşı olarak ayrıca bir başlıkta Hı -hı. bakabiliriz. İkinci körfez savaşı var. Aynı alanda yetmemiş. ardarda arda yapmışlar. İkinci balkan savaşı var. İkinci balkan savaşı var. Bu da bize belli kelimelere gidiyorduk. Son birkaç programda vaktimiz yetmedi ama Hı -hı. sayfamızda hep onları yer vereceğiz. E, bu bütün bu savaşlar da bize aptallık sözcüğüne götürüyor olabilir. Müzikte ne var? İşte diyorlar var, düetler var, Hı -hı. E, çifteli için piyano besteleri var. Bir de şeye dikkat ettim ben. İkiz e, piyanistler. Ah evet çok dikkat ilginç. çekici o. sayıda. E, ya bizde Pekinerler var. Hı -hı. En çok belki adı bilinen Ferhan Ferzan Önder kardeşler var. İkiz gene. Ben bilmiyordum mesela onu. Evet, on hep Pekinerler daha çok e, anılıyorlar evet. ama bunlar da bayağı meşhur bir çift. E, yurt dışında da Christina Michelle Haut'un e, çifti var. Bayağı da tanınmış piyanistler. Hani hmm. çok da tanımayanları ele almıyoruz ben tanım bile. Ben tam müzik derken bir şarkı arası verelim bence. Verelim. Kaamura'nak kordan geliyor. İkimiz bir fidanın güller açan dalıyız. Dolayız. arıyorum kaybettim aşkımı, yola çıkmış arıyorum kaybettim aşkımı. Ne olur bana ümit verme, seveceksen başkasını. Ne olur bana ümit verme, sevecek sen başkasını. Bana tos pembe göründü, sensiz dünya karanlıktı. Ben göründü, sensiz dünyam paralıktı. Bana senden başka ümit verecek bir kimsem yoktur. Bana senden başka ümit verecek bir kimsem yok. Sevince anladım Yaşamanın Gayesini Seni sevince anladım Senden gelen Her cefaya Bu canımı adadım Senden gelen Her cefaya Bu canımı adadım Bil ki tahammül edemem Başka birini sevmene Bil ki tahammül edemem Başka birini sevmene Sevme benden başkasını Razı değilsen ölmeme Sevme benden başkasını Razı değilsen ölmeme Kamus'la güreşte iki kelimesini ele aldık. İkimiz bir Fidan'ın güller açan dalıyızdan evet. gene rakamsal olarak ikiye devam ediyoruz. Aman aramıza ikilik girmesin. Aman arkadaş. girmez. Mümkün değil. Biz de bir ikiliyiz. Böyle başka ikililer de var. Zeki ile Metin önce kendimizi saydık. Evet Zeki ile Metin uyumlu da bir ikili değil evet. mi aynı zamanda? Evet. Çok da iyi arkadaşlar. Ee, Sevgili Analım. yaşantılarında evet... Ee, suç dünyasında ikiller var daha geçen haftalarda Bonnie ve Clyde'dan bahsetmiştik hı hı. Film kurgu, kitap dünyasında bir sürü ikili var. Çizgi film. filmler de var. Tom, Tom ve Jerry. işte Telma ile Louise var. Batmanle Robin var. Tarkanla Kurt var. Son dönemde e, şey değil mi? Süpermen de hani bir film. Aa, evet evet. En sonda o çıktı. Evet. Bir de klasik aşıklar var bu. Leyla ile Mecnun, Romeo ile Juliet. Bir, bir sürü Hı -hı. sıralanabilir ama Kerem hepsini. Kerem ile Aslı. Gibi bir sürü daha var. Sherlock Holmes Doktor Watson var. Hı -hı. Her ne kadar çok tutulan dizi sadece Holmes diye ...çıttıysa da hemen Watson'ı da anımsıyoruz. Edebiyatta biraz zıttıklara girelim istersen Sherlock Holmes'tan bahset. Girelim bahsetir. olur. Edebiyatta şöyle bir şey var. Sen bir bunda... toplumsal bir takım şeyler vermeye çalışan toplumun farklı kesimlerini... ...özellikle aydınla halkı hı hı. okumuşla okumamışı bir araya getiren ikililer çok fazla. Yani mitolojiden başlıyor aslında. Apun tevriye öyle neydi Didem'ci? Efendim ha tevriye de bir sanat. Tevriye aynı anlamda bir sözcüğün iki anlamının birden geçerli olması. Hmm. Yani işte e, gerdanında e, bir ben diyor mesela. Hı hı. E, hem gerdanında kızın ben varmış bir tanesi ah küçük. Bir de ben de gerdanında olayım manasını taşıyor. Hmm. Her iki ben de geçerli. Aslında edebi sanatların hepsi bir ikiden yola çıkıyor. Çünkü hep bir sözcüğün kendisi bir de çağrıştırdığı ya da zıttı olan ya da diğer anlamı ya da benzediği şey gibi. Gerçekten Hı -hı. iki üzerine kurulu bütün edebi sanatlar. iki'den bayağı yararlanmış edebi açıları. Çok. Yani. yani kahramanlarda da öyle aslında. İşte Apollo ile Pan'ı söylüyordum e, mitolojide. E, bu e, Apollo bütünüyle seçkinliğin, tanrıların e, iyi sanatın e, temsiliyken e, Pan'da e, halkın ee, işte daha sıradan zevklerin doğanın e, simgesi <gülüyor> olarak karşımıza çıkıyor ve bu sanki böyle bitmeyen bir light motif gibi tekrar ediyor. İşte Shakespeare'in fırtınasındaki Prospero ile Kaliban özellikle Nurullah Ataç'ın Prospero, e, Prospero ile Kaliban kitabında. Bitmiyor ki anacım sınıflar arasındaki ayrım ya, mecburen bitmiyor. devam ediyor canım benim. <gülüyor> Mitlerden bugüne kadar çok doğru. Yani Nurullah Ataç da Prospero'ya e, aydın, Caliban'a da Baba halkın e, simgesi olarak yaklaşmış ve bütün kitap ikisinin çatışmalarıyla e, devam ediyor. Prospero'dan yana Ataç. Hı hı. Bazen tersi durumlar da oluyor. Aydın'a eleştiri de getirilebiliyor ama bizim e, geleneksel e, edebiyatımızda... E, Tiyatromuzdaki kara gözlü hacivat kavuk kavukluyla kavuklu ile pişekar. pişekar var, değil mi? Aynı kara gözlü kavuklu adamı mı hacivatla pişekar daha okumuş e, mürekkep yalamış denilen cinsten evet. ama da pişekar mektepli, mektepli. Alaylı evet. mektepli. Ee, biraz eleştiri gelir. O da eleştiri. Biz onu, onu atladık galiba atladık ha, ha, evet, yani daha doğrusu söyleriz dememiştik şimdi çıktı. Evet. Alaylı ile mektepli var çok doğru. Burada biraz aydına eleştiri de gelir ama zor durumlara da düşer özellikle Hacı İvat Karagöz çünkü çok aklı evveldir Başka şey var Don Kişot Sancho Panza var ama tam aynı değil tabi ancak Don Kişot'un asil kesimden gelişi fakat başka bir sürü şeyi simgeler Kip olarak da daha şeydir ama değil mi? Mesela i̇nce Evet bir ince uzun işte Sancho çok panzada, tam tersi. Şişko, Şişko kısa, çok doğru. Falan. Ve işte halktandır tanduro böyle, gözü çok açıktır falan. Hmm. Ee, başka çiftler var öyle. Edebiyata madem girdik, onları bitirelim. Hı -hı. Ee, Robinson Crusoe ile Cuma var. Daniel Defoe'nun çizgisi de var çizgi bit. Demek çok da evet, takip edilir. E, Sanırım bu aralar Penguin dergisinde güzel yapıyor. Evet, Penguin'de çıkıyor. Onu da seviyorum ben çok. Ee, Robinson Crusoe ve Cuma'da biraz böyle batılıyla e, ilkel toplumları karşı karşıya Hı -hı. getirmiş gibidir ve Robinson Crusoe'ya ayrıca Hı -hı. E, bir de ona prim verir ama sonra Robinson e, Crusoe ve Cuma'ya çok farklı eleştirel yaklaşımlar gelmiştir Pasifik Arafu Cuma e, kitabında mesela e, şu an yazarını unuttum daha yeni geçen yıl okumuştum ama e, orada çok başka bir bakış vardır Robinson'a da ...Cuma'ya da... ...başka ikililer var... ...çok meşhur Oblomov'la... E, ...Stolz... E, ...meşhur Gonçarov'un klasiği... Yani ...Rus aristokrasisinin... ...atıl, e, tembelleşen... ...yanını simgeleyen Oblomov'un karşısına... ...yükselen batı girişimciliğiyle... E, ...diğer kahramanı koyar... E, Bizde uzatayım var değil mi? Ha, evet şey e, Tehlikeli oyunlarda Hikmet Benol var Bir de onun bir albayı var e, hı hı. Bir Öteki beni olduğu açıklamasıyla Ele alınır çoğunlukla Aslında hiç benzemez Hikmet Benola albay Fakat kitap boyunca hep o albayla Bir iç konuşma hı hı. götürür Aslında bu iç konuşmalar daha çok Bu e, ikiliklere hı. İkiz İki. karakterlere e, Götürüyor bizi Orhan Pamuk bunun Piri hı hı. Ee, özellikle Beyaz Kale'de işte Müslüman hocayla Venedikli köle, zaten onlar hep böyle birbirine girer hikayede, değil mi? Evet. Kimin ne oldu anlaşılmaz. Bir süre Kimin Kim oldu oldu anlaşılmaz. O olur hatta bir süre hatta olur, sonra. Evet. Tipleri de çok benzer zaten ikiz gibidirler. Hı hı. Kara Kitap'taki Celal ile Galip ikilisi de aynı şekilde ele alınabilir. Hatta sessiz evde de çeşitli başka ikililer vardır. Bizim ikili toplum tabakalarımızı ele alırlar. Yani hmm. Selahattin Bey vardır. Hmm. Ee, yani bilmiyorum. Cumhuriyet simgeleyen. Evet böyle çok çok e, güzel bir Cumhuriyetlerden mi bahsediyorsunuz? İkincilere var. Evet <gülüyor> e, tam yerine geldik. Bir iki var. E, sessiz ev dedik. Oradaki ikililer dedik. Sağ sol Cumhuriyet, Osmanlı gibi. Sana ikinci Cumhuriyete hemen paslıyorum. O şeyde var popüler siyaset dinler sözünde gördüm. Hoşuma ...gitti. Ya zaten bildiğimiz bir şey tabii yani... ...Kavram 1991 yılında... ...Mehmet Altan tarafından ortaya atılıyor. Yani bu da hani rejimin... ...bürokratik yapısının değiştirilmesi, devletin... ...ekonomik ağalının azaltılması... ...şeffaflaşması... ...işte vergi verenlerin vergilerinin nereye... ...harcandığını denetleyebilecek hale gelmesi... ...gibi bir şey var... ...amacı var... ...böyle bir bir çatı kurma... ...hikayesi var, böyle bir cümlet kurma... ...hayali var ama... Bizdeki Atatürk'ü Kemalist Aydınlar karşı çıkıyor tabi biliyorsun. Hı hı. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki modern, layık, anti-emperyalist karakterini yozlaşmaya yönelik bir girişim olarak gördükleri için... Doğru, böyle bizde aynı adla anılan ikinci Cumhuriyet gibi işte e, meşrutiyet e, evet. aynı şekilde iki tane, tanzimatlar e, iki hı hı. tane, e, isim aynı olmasına karşın bir öbürünü beğenmeme ve çatışma söz konusu. Zaten ikinci Cumhuriyetçileri de bir nevi vatan aynı gibi e, görüyor belli bir kesim. E, böyle ikilikler, ikilikler yani hı hı. sürekli. Yönler de var değil mi bir yandan? Hep böyle Aha, bize evet. faydası oluyor bir yandan. Değil mi? kuzey güney. Doğubatı. Doğu Doğubatı tam bir şey zaten evet, artık. Bu karşıtlıklar üzerinden aslında bayağı da hani düşünülmüş, tartışılmış, romanlara konulmuş dediğim gibi. Yön de hani böyle iki deyince aklıma gelen şeylerden bir tanesi ve hani bizi aydınlatan. Çok doğru. Hatta batı ile doğu artık bir takım kendi kavramlarına doğurmuşlar. İşte oryantalizmle ile diye. Daha Hı -hı. çok oryantalizmi biliyoruz ama Edward Said'in meşhur Hı -hı. kitabı. Artık dünyada da doğu denince anlaşılan bir şey var. Hı -hı. Batı deyince anlaşılan bir şey var. Bu ne kadar böyle olmalı? Bu da çok tartışılması bir şey. Ben Uğur Tanyeli'nin Derslerini takip etmiştim bir dönem Hı -hı. Bu kadar keskin kalıplar içine Sokmanın yanlış olduğu Görüşümdeydi Zaten her konuda öyle, öyle değil evet. mi aslında evet. Ama gözde görülür şeyler de var Yani bir yandan da değil mi mesela? Evet, Genellemeler hep Aslında evet. bu adları Hı -hı. Koymamıza neden oluyor herhalde Bu tezat ikililerden Baya bir liste yapmışız biz Kerem'le Bir dualist yaklaşım söz konusu Ne var Hı -hı. işte doğumla ölüm Ying yang Hı hı. Ee, hatta senin yingleyang ile ilgili e, güzel birkaç bilgin vardı ee, o da ya o doğu, şey, u, uzak çin, doğu felsefesinin çin kültüründe. şeklen alışığız daha çok herkes kolyesini hı. takıyor da ne olduğunu biliyorlar <gülüyor> çin kültüründe başlangıçsal birden ortaya çıkan karşıtlardan dişil olanını temsil ediyor Yin. Yin dişil olanı simgeleyen sayıymış ee, yeni simgeleyen sayı yani yeng hmm. bir bire oluyor herhalde değil mi hmm. yeng bir bir zıtlık var hem bir, bir benzerlik var bir ikilem var evet, birbirine bizim... geçmiş bir hali var. Üç kavramız da içeriyor gibi hmm. siyahın içinde beyaz beyazın içinde siyah başka ne var işte buna paralel olarak iyi ve kötüyü melekle şeytanı cennetle cehennemi hmm. anmak mümkün. Ee, aslında birçok siyasi e, görüş, doktrin Hı -hı. onlar hep böyle iki taraflı. Ne yazık futbol ki diyeyim aslında. Futbol var. Evet. evet. Ne yazık ki diyor. Ben hep ha ne yazık ki diyorum ama bu zıtlıklar <gülüyor> beni çok rahatsız ediyor. Ee, orta bir noktaya gelme konusunda zaten sorunları olan bir millet idik. Daha da böyle keskinleşti sanki bunlar. Ne yazık ki süremiz bitiyor Didemciğim. Öyle mi? Ne işte o zaman son şunu söylüyorum. Ben ve öteki Den doğuyor bütün zıtlıklar sanki ve biz e, hangi kelimelere vardık benzerlik, uyum, zıtlık, ikilem, aşk, e, tezat, düşmanlık, rekabet gibi bazı sözcüklere vararak veda ediyoruz. Herkese iyi haftalar, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.